Bismillah ve'lhamdülillah ve'l-salatu ve'l-salam ve'l-ya Resulillah ve'l-ba'atim. En dersu s-sabi vel 27. ders. Bu ders de gene bir sınıf ortamında öğretmen vel arasındaki bir diyalogdur. Dersimizin ana konusu bir önceki derste başlanan illetli fiillerin devamı. el müdarris Meta citte min cüddete Ya Halidu Ey Halid Citteden, citteden ne zaman Geldin Caye ciu citte Geldin Halid cittu emsi Dün geldin Ecae İbrahimu meake Senle beraber İbrahim geldi mi Halid La lem yicı bağdu. Lem ile bağdu yayına kullanın zaman lem ma manasındadır biliyorsunuz. Lem yicı bağdu henüz gelmedi. Se yicı ul yume evgden inşa allahu inşa bugün veya yarın gelecek. Ezzur tessefira Sefiri ziyaret ettin mi? Elçiyi ziyaret ettin mi? Zıhebtu ila mektebihi velem ejidhu. Kütüphanesine, bürosuna gittim. Burada büro manası, daha uygun. Bürosuna gittim ve onu bulmadım, bulamadım. Semiyotu ennehu lem yikun fi cuddete zâkel yevme işittim ki o o gün ciddede değildir. Onun o gün ciddede olmadan işittim. Ya Adnanu inneke rıb te usbu ayni. Ey Adnan sen iki hafta kayıptın gelmedin. Fe eyne kunti sen neredeydin? Kuntu fil müsteşfah hastanedeydim. Kuntu meridan cidden ben cidden hastaydım. Fikretimizi kane'nin çekimleri bunlar. Kane, kana, kanu. Kuntu, kunte, kuntum, kuna ilahir gelecek. Kane'nin ismi tu haberi Meridan. Ondan dolayı Meridan oldu. Gerçi dersin içersini göreceğiz de. Wallahi lagat kittu emutu. Buradaki vav, lafızı celalden önceki vav, kasem vavıdır. Yani yemin vavıdır. Üç tane kasem harfi vardır Arapçada. Bizim dilimize de girmiştir zaten. Vallahi, billahi, Tallah ederiz Vav, b, t. Onlardan birisi. Ne yapar kasem harfleri? ismin başına geldiği zaman onu cer eder. Vallahi diyorum. cer olmasının sebep odur. Kasem harfleri ismin başına geldiği zaman onu Cederler. Er Lagat ise ne tekit harfidir. Gat da tekit edatıdır. İki tekit bir yere gelir. Bu da yemin manasına gelir. Vallahi andolsun ki kittu emutu tu neredeyse ölüyordum. Bu kittu da kade ikadunun çekimi. Kittu. Neredeyse olay yazdı ya yazdı diye tercüme etmişti ki kittu emutu, neredeyse ölüyordum. Vallahi and olsun ki, neredeyse ölüyordum. İki tane yemin arka arkaya kullanıldı. Birisi kasem vavile, birisi iki tane tehdit olan ne kadim birleşmesiyle. Vallahi lem arif zalike, müderris söyledi bunu. Yemin olsun ki, Allah'a yemin olsun ki, onu bilmedim, öğrenmedim. Yani sen hasta olduğunu, hastanede olduğunu Öğrenmedim, bilmedim. Lem <gâle> yegul li ehadun inneke meridun ve inneke fil müsteşfa Gâle fiilinden sonra geldiği için inne ile tesralı geldi. Yoksa enne diye fetha ile gelecekti Değil mi? Hatırladınız? Yegul <gâle> ki gâle fiilinden sonra geldiği için. Tercüme edelim. Senin hasta olduğunu ve hastanede olduğunu Ehadun hiç kimse lem yekulli bana söylemedi. Keyfe haluk âne şimdi nasılsın? Leallek el âne ahsenu bulur ki şimdi daha iyisindir. Adnan elhamdülillahi enel âne ahsanu. Hamd Allah'a mahsustur. Ben şimdi daha iyiyim. Ve neni la ezalu daifen. Lakin fakat ben zayıf olarak devam ediyorum. Yani hastalığın verdiği zayıflıktan bahsediyor burada. Zayıfım. Zayıf olarak halsizim devam ediyorum. Evet. Buradaki ezalüyü bildiniz. Zale-i ezalu. Ezalu. Şefakeallahu şifâen kamilen. Mazi sigasıyla dua manasına geldi. Allah sana kamil tam bir şifa ile şifa versin. Ya Osmanu inneke bu kethiran. Ey Osman şüphesiz ki sen çok kayboluyorsun. Çok gelmemezlik yapıyorsun. Çokça gelmiyorsun. Gıb te yevmeyni fî hazel usbûi ve selâfete eyyâmin fil il madî bu haftada iki gün gelmedin ve geçen haftada da üç gün gelmedin. Gıb <gülüyor> gâb te gâbe yagî bu gıb te gayb olun gelmedin manasına. La <gülüyor> yenbegî li talibin en yagîbe -ye, kethîran. Öğrenciye çokça kaybolması gelmemesi yakışmaz. Uygun olmaz. Yenbegî yakışır uyar <gülüyor> layin böyle yakışmaz uymaz uygun olmaz doğru değildir manası <gülüyor> lem edip sallate ayi min fil, fil usbu ilmadi kema gulte Osman savunmaya geçti ne diyor <gülüyor> kema gulte dediğin gibi geçen haftada üç gün kaybolmadım üç gün gelmemezlik yapmadım Innema rib tu yevmen, vahiden fakat. Burada da yalnızca manasını iki tane kelime kullanıldı. Innema ve fakat. Innema tek başına kullanıldığında da fakat tek başına kullanıldığında aynı manayı verir. Tek bir gün, sadece bir gün gelmedim, kayboldum. Yani senin dediğin gibi üç gün değil de bir gün gelmezliğim var diye kendini savunmaya çalışırken. Müderrisin gazabına uğrar. La tekzib ya ahi. Ey kardeş, yalan söyleme. La tekzib. Neh'i hazır. Yalan söyleme. İnneke gıpte yevmessebti ve yevmes thulasai ve yevmel erbi'ai. Şüphesiz ki sen, Cumartesi günü, Salı günü ve Çarşamba günü Ghaibdin, gelmedin. Cumartesi, yevmü s-sebt, yevmü salı, yevmü l-erbi'a, çarşamba. Osman, ene asifun ya ustadı, ey hoca ben üzgünüm. Len e be fil müstakbeli inşaAllah. İnşaAllah, gelecekte, yani bundan sonraki vakitte, asla kaybolmayacağım, gelmemezlik yapmayacağım. Kum ya Ademu. Ey Adem kalk. Qame <gâme> ya <ye> qumu. <gûmu> Kum. Kalk. Etanamu fil fasli. Sınıfta uyuyor musun? Name yanamu tanamu. Ana <e <ne> asufun ya ustazu. Ey hoca ben üzgünüm. Galebeniyan neumu li annani ma nim tulib harata. <barihate> Bana uyku galip geldi, baskın geldi çünkü ben dün gece uyumadım yenneyi olduğu için manasına, bastırma manasına tercüme edecek olursak, dün gece uyumadığım için uykumana galip geldi. Galip gelme, yenme, bastırma <gülüyor> manasından gelir. Zaten biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> lime lem tenem, lime ne için? Lem tenem, tename, tenamu mı daha başına gelmiş. Cezmedatı. Tenam demek de tenem dedik. Sebebi biraz sonra gelecek. Veya bir daha bir ders daha gelecek. <gülüyor> Niçin uyumadın? Kânebi sudaun şedidun felem enem bir sebebihi Benim şiddetli bir başarım vardı. Sudaun başarısı. ağrısı. onun sıfatı. Şiddetli bir baş ağrımı vardı. O sebeple, onun sebebiyle uymadım. Felem enem mi sebebihi. Buradaki fe takibi vefası. Yani baş ağrısından dolayı, onun verdiği sıkıntıdan dolayı onun sebebiyle uymadım. Yerin nul ceresu fe yegumul müderrisu. Zil çalar ve öğretmen kalkar. Ya <gülüyor> ustadu der said. En uriydu en azur kel yeme. Badı salatil asri. Ey hoca ben bugün ikindi namazdan sonra seni ziyaret etmek istiyorum. Zurni gaden ve inni meşkûlunul yeme. Beni yarın ziyaret et çünkü ben bugün meşgulüm. Temâriyine alıştırmalar. Ecbanîlesileti latiyeti. KEM anı GHABE ADNANU Adnan kaç hafta raibdi gelmedi LİME KÂNE ADNANU raiben Adnan niçin raibdi gelmedi KEM yemen GHABE USMANU fil usbuayni Osman iki haftada kaç gün gelmedi raibdi Lema lam yanem Ademu? Adem niçin uyumadı? <gülüyor> Hadihi emsiletun lil fi'ilil muhtallil ayni. Bunlar aynel fiili illette olan fiiller için misallerdir. Yani ecvef fiiller için misallerdir. Bu da hemen bir ara verelim kısaca. Şunları bir dağıtayım ben size. <gülüyor> Fiillerin kısımları sahih ve illetli evet. fiiller. Bunlara aksam-ı sebaba denir. Yedi kısım. Evet. Yazdırmıştık zaten sizlere. Evet. Mutellil ayn. Bundan önceki derste gördüğümüz mutellil fa idi. Yani misal fiil. Misal evet. fiil. Evet. Şimdi de göbeği, ortası illetli olan fiiller göreceğiz. Yani ezbef fiiller. Ezve fiiller hemen kısaca bir hatırlatalım. Neydi ezve fiiller? Sülasi fiillerdi. Yani üçlü, üç harften oluşan fiillerde faal aynel lam elisinden dediğimiz aynel fiil yani orta harf vav veya y'den oluşuyorsa buna biz ezve fiil diyorduk. İlletli fiillerin ikinci kısmıydı. Elinizde notları da var zaten. Bakalım şimdi şeyden kitaptan okuyorum. Elif kısmı illetli, fi, illet harfi vav olan ecveh fiiller örnek. Gale asluhu kavale yegûlü zaten muzari'de aynel fiilinin illetli hangi harfi oldu ortaya çıkar. Yegûlü'deki vav ortaya çık, ya Vav'ın ortaya çıkışı gibi. Gâle yegûlü'de kaftan sonra metarifi vav'dan anlaşılır ki gâle fiilindeki ecveh fiil vav'dır. Kane <gâle> yekûnu gibi. Zare yuzuru manasını alanı biliyorsunuz. Kâbe dedi. kane olduğu. Zare ziyaret etti. Kame mu? Kıyamette dikildi, kalktı. Zaga yezugu tattı. tafe yutufu tavaf etti. Kâbe'nin etrafındaki turlara tavaf diyoruz biliyorsunuz. 7 tane dolaşmaya bir tavaf denir. Sa i mu Oruç tuttu. Sâv'ın maslarıdır mesela. Dâre-i Deveran etme diye bizim dilimize girmiştir. Dönmek. Döndü. tâbe tu bu Masları tevbe. Tevbe etme. Bâle-i Bûlû ise masları. Küçük abdestini bozdu. İşedi. Bu A kısmıydı. B kısmına geçelim. B kısmı da aynen fiili Y olan ecveh fiillerinin örneği ca-e-ye-ci-u muzarisinde zaten o ortaya çıkar. Hangi harf olduğu? ca-e-ye-ci-u geldi ba a -e -e -e ye bi O sattı sâre ye yürüdü seyyar buradan tur hemen -ya yaşama hayatını devam ettirme yaşadı kâ le ye tarttı cim kısmı ise Aynen fiilin elif olmasına örnekler. Nâne ye uyudu. Masları nevm. Dolayısıyla vava girer. Ancak muzahirisinde e, vav değil de ye, gene elif devam ediyor. Yenamu diye. Hâfe ye hâfu mesela. Vela havfun alehim der Allah azze ve de, celle. Havf. Korku. Evet. Ama muzahirisinde ye hûfu değil ye hâfu korktu. Kadey ye olay yazdığı manasında. Zale ezal de devam etmedi. Layne kullanarkende devam etti manasına. Aslen zare ezali olumsuz manadadır. Devam etmedi. Evet, bunlarla ilgili örnekler geçelim. Çekimine daha doğrusu temmel maili gelen şeyleri düşün. Burada ezve fiillerin mazi fiillerin çekimi var. Hamidun gale. Hamid dedi ki: Et-tullabu gale. 12 Lafızı çekimimize göre çekelim. Siz oradan takip edin. Gale. Gala gal Gal-a, Gal-u, Gal-et, Gal-et-a, Gül-ne, Yani Hamidun gale. Hamidun ve ahmedu. Gal-a, Ettullah bu Sonra işte Zeynebu Gal-et, Zeynebu ve Kadiyetu. Zeyneb Galeta, et talibatu, gûlne, ente gûlte, entüma gûltüma, entüm gûltüm, devam ediyor. Dalıştırmada da gördüğünüz gibi. Cem, müennes, gaybe sigasından itibaren ecveh fiilin çekimi değişiyor ve oradaki illetle olan harf vav ortaya çıkıyor, açığa çıkıyor. Gördünüz mü? Gâle, gâle, gâlu, gâlet, galeta normal bildiğimiz çekim, siz o müsennah yok herhalde. Yok. Bende de yok. Ben onu e, ekledim bilesiniz diye. Kul neden itibaren kavale fiilindeki illet tarifi olan vav ötreyle ortaya çıkıyor. Diğerleri farklı olacak çünkü. Yani kul ne derken gal ne değil, bil ne değil, ne Şimdi met harfi vav ile ilintili hareket hangisidir? Ötredir. Kesra ya ile ilgilidir. Fetha Elif ile ilgilidir ya, onunla irtibattan duruyoruz. Aklınıza kalsın diye. Gâle gâle gâlu gâlet gâlet gâleta Bildiğim, bildiğimiz çekimdi. Cem ve ennesi gaybiden itibaren gâ u'ya dönüştü. Yani met harfi vav e, ötve ile simgelendi, ortaya çıktı. Evet, neden itibaren devam ediyor. Dolayısıyla de çekerken aklınıza bu olacak. Ezbef fiillerde aynel fiil vav ise Artık cem-i kaybeden itibaren bu ötre ile çekilecektir. Kal ne değil de kul ne olacak. Veya gıl ne değil de kul ne olacak ona dikkat edeceğiz. Kul ne ise onun muzari sigasının çekimi demek ki onun ecbe fiili olarak aynı el e, gizli harfi vav'dır. Onu anlayacağız. Çünkü o vav met elife dönüştü ve gal diye karşımıza çıktı. Ancak muzari de diye o harf ortaya çıkmıştır. Uktub tasrif el maadi min game ve zare ve kane. Esnet game ve zare ve kane ile damayri kemafit temri'ni sabık. Evet. Game, ve zare ve kane fiillerini sabık geçen alıştırmada olduğu gibi samirler isnade dayandır. Yani maadi çekimi, çekimini yaz. Duralım mı?